peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd âlemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya dır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hakikati arama yollarına düşüyordu. Varoluz sırrını arama yollarına düşüyordu. İçinde büyük bir yangın vardı. Kalbinde büyük bir sancı vardı. Bu yangın, bu sancı, hakikati bulabilme, hakikate ulaşabilme yangınıydı sancısıydı. Yollara düşüyordu. Yollar nereye götürecekti? Yollar bitecek miydi? Yollar uzun yollar mıydı? Bunları bilmiyordu. Ama bir gün yollar bitecekti. Yürüdüğü yollar bilinmez gibiydi ama onu Medine'ye doğru götürüyordu. İlginçti. Hakikati arayan bu adam Medine diye bir diyar duymamıştı. Ama bütün yollar Medine'ye çıkıyordu. O bilmeden Medine'ye doğru yol alıyordu. İçinde yangın olan, kalbinde sancı olan bu asil insan, bu güzel insan Selman'ı faresiydi. Farslı Selman'dı. Çile dolu, heyecan dolu, hikmet dolu bir hayatı vardı, bir hayat hikayesi vardı. İsfahan şehrinin Ceyyan denilen bir kasabasında dünyaya geliyordu Selman'ı Farisi. Babası kasabanın reisiydi, en zenginiydi. Herkesin kendisine derin saygı duyduğu mecusi bir din adamıydı. Babası Selman'a çok düşkündü. Bütün varlığıyla oğluna yöneliyordu. Oğlu onun için huzur kaynağıydı. Babası ateşperestti. Toplum aynı inanca sahipti. Ateş sürekli yakılıyordu. Bu işi daha çok babası yapıyordu. Bu işin de geliri iyiydi. Oğlu Selman'a da ateş yakmasını çok iyi öğretmişti. Bir gün babasının işi çıkmış, tapınağın işini oğlu Selman'a havale etmişti. Ama Selman genelde evde kalıyordu. Babası dışarıya çıkmasına izin vermek istemiyordu. Babasının işi çıktığı için o gün ateş yakma işini oğlu Selman'a bırakıyordu. Selman evden çıkıyor... Giderken kiliseden sesler duyuyordu. Merakla kiliseye giriyor, koro halinde ilahi söylemeleri, düzenli halleri Selma'nın çok hoşuna gidiyordu. Kalbi onlara diyordu. Uzun süre onları ayinlerini izliyordu. Bu arada babasın verdiği görevi de unutuyordu. Hristiyanlığı öğrenmeye karar veriyordu. Ayinden sonra en yetkili kişiyle görüşüyordu ona bu dini kimden öğrenebileceğini soruyordu. Yetkili kişi Diyar Aşam'da bir bilginden söz ediyordu. Akşam olmuştu. Eve geldiğinde babasını öfkeli bir halde buluyordu. Babası nerede olduğunu sorduğunda, Selman şaffah bir halde kilisede olduğunu, onların dininin kendi dillerinden daha iyi olduğunu söylüyordu. Babası kendi dillerinin en üstün din olduğunu Atalarının dini olduğunu söylüyordu. Ama Selman açık yüreklilikle Hristiyanlığın kendi dinlerinden daha değerli olduğunu dile getiriyordu. Selman'ın babası tedirgin oluyor, oğlunun bir daha onlarla görüşmemesi için bir odaya hapsediyor ve ayaklarını zincirlerle bağlıyordu. Selman Hristiyanlara haber gönderiyor. Şam'a gidecek bir kervan geldiğinde kendisine haber verilmesini istiyordu. Çok geçmiyor. Bir kervanın geldiği falan günü Şam'a hareket edeceğini söylüyorlardı. Selman ayaklarındaki zincirleri çözüyor ve kervana katılıyordu. Şam'a ulaşıyordu. Şam'da aradığı rahibi buluyordu. Rahiple tanışıyor ve kilisenin hizmetine giriyordu. Kısa zaman içerisinde bu rahipten bir hayli şeyler öğrenmişti. Rahip bilgin bir insandı. Ama ahlaken çökmüş, Bitik bir insandı Rahip insanlara mallarını Allah yolunda vermelerini dile getiriyor anlatıyordu İnsanlar da rahip fakire versin diye Rahibe büyük servetler veriyorlardı Ama rahip bu biriken serveti fakirlere vermiyor ve küplerle biriktiriyordu Böylece altın ve gümüşten yedi küp doldurmuştu Selman son derece dürüst bir insandı Rahibin yalancı olduğunu öğrendiğinde yıkılıyordu. Ama o günlerde yapacağı bir şey de yoktu ve rahip ölüyordu. O civardaki Hristiyanlar cenaze merasim için toplanıyorlardı. Bu cemaate hitaben bir konuşma yapıyordu Selman. Cemaatin verdiği altın ve gümüşleri fakirlere vermediğini, kendisi için biriktirdiğini, yedi küp doldurduğunu ve küpleri göstermek suretiyle İşin iç yüzünü ortaya koyuyordu Cemaat ise cenazeyi defnetmiyor rahatta meydanlığa asıyordu Ölen rahibin yerine biri atanıyordu Bilgin birisiydi, samimiydi İbadete düşkündü, tevhid ehliydi Hz. İsa selamı peygamber olarak biliyordu Selman bu bilgini çok seviyor Ona hizmet ediyordu çok geçmiyor bu yaşlı bilgin ölüm döşeğine düşüyordu Selman soruyordu Bana ne tavsiye edersin senden sonra kime gideyim? Yavrum benimle aynı inancı paylaşan Musul'da bir alim var Ondan başka tevhid inancını kirletmeyen biri var mı bilmiyorum Sen o tevhid ehlinin yanına gidebilirsin diyordu Selman Musul'a gidiyordu O bilge insanı buluyor onun hizmetine giriyordu onun da yaşı ilerlemişti. Çok geçmiyor, hastalanıyor ve yatağa düşüyordu. Gidici olduğu belliydi. Selman soruyordu, ''Beni kime vasiyet edersin, kimin yanına gitmem istersin?'' diyordu. ''Oğlum Musay de bir alim biliyorum. Ehli tevhid bir bilgedir. Ondan başka birini bilmiyorum.'' diyordu ve vefat ediyordu. Selman, Musaib'in yolcusuydu. Tavsiye edilen bilgeyi buluyor ve ona hizmet ediyordu. Çok geçmeden, o de vefat ediyordu Selman kime gideceğini sorduğunda Bilge ona Amuriye'de bir bilginin olduğunu söz ediyordu Selman Ammuriye yolcusuydu Ve tarif edilen bilginin hizmetine giriyordu Bu arada çalışıyor koyunları ve büyükbaş hayvanları oluyordu Selman'ın Bilge yaşlıydı hastalanıyor ve ağırlaşıyordu Selman tavsiye istiyordu Kime gitmesi gerektiğini soruyordu Oğlum diyordu yaşladan Yeryüzünde ehli tevhid olan var mı bilemiyorum Ancak Arap yarımadasında Hz. İbrahim aleyhisselamın dini üzere Tevhid üzere bir peygamberin gelmesi pek yakındır Gelecek peygamber iki tarafı yanık taşların uzandığı Yanık taşların arasında Hurmalıkların yer aldığı bir beldeye göç edecek Onun belli özellikleri var Kendine sadaka sunulsa bundan yemeyecek Hediye verilse yiyecek. İki omuz arasında nübüvvet mührü bulunacak. Bu beldeye ulaşmaya çalış ve ona katıl diyordu yaşlı. Selman'ın gözleri Arap Yarımadası'na gidecek kervan arıyordu. Bütün mallarını satıyordu. Kervan bulursa hemen Medine yollarına düşecekti. Çok geçmeden Kelp kabilesinden bir kervan geliyordu. Hemen kervan sahipleriyle görüşüyor, kervanlarına kendisi de almalarını istiyor ve ciddi anlamda para vereceğini söylüyordu. Onlar da kabul ediyordu. Kervan Medine yollarında. Kervan Kura Vadisi'ne vardığında kervancılar Selman'ı Farisiye saldırıyor, ellerini, ayaklarını bağlıyor ve bir Yahudiye satıyorlardı. Selman için Medine ulaşılmaz gibiydi. Kim bilir buralarda daha ne kadar kalacaktı? Ama aradan uzun zaman geçmeden Medine Benü Kureyza kabilesinden biri geliyordu. Bu kişi Selman'ın efendisinin amcaoğlusu oluyordu. Benü Kureyza kabilesinden olan Selman'ı beğeniyor, çalışkanlığı dikkatini çekiyor ve amcaoğlusundan bu köleyi satın almak istediğini söylüyordu. Amcaoğlusu Selman'ı Yesripli, Medineli bu adama veriyordu. Bir kapıyı kapatan bir başka kapıyı açıyordu. Hiç beklenmedik bir zamanda Medine ufuklarda gözüküyordu. Çile dolu hayat yolunda Selman sahili selama Medine'ye kavuşuyordu. Sevgilinin şehrine gelmişti. Ama burada ondan iz ve işaret yoktu. Peygamber Efendimiz Mekke'de davete başlıyordu. Selman Peygamber Efendimiz'e dair bir bilgi kırıntısına ulaşmıştı. Mekke'de Allah'a davet ediyordu Kulaklarında yankılanan bu olmuştu Özlemle Mekke'ye bakıyordu Ulaşmak istiyordu ama köleydi Bağımlıydı On yıl geçiyordu Resulullah Medine'ye hicret ediyordu O esnada Selman hurma ağacındaydı Peygamber Efendimizin geldiğini Kube'ye geldiğini duyunca Heyecanından ağaçtan düşüyordu Bir yol bulmalıydı Sevgiliye vasıl olmalıydı Akşam oluyor her taraf sakinleşiyordu. Selman sessizce elindeki bir torba hurma ile sevgiliye ulaşıyordu. Huzura varınca gül cemalini görünce kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Evet bu oydu. Ama tatmin olmak için Bilge'nin kendisine söylediklerini uygulayacaktı. Elindeki hurmayı takdim etti, sadakadır dedi. Sevgili Efendimiz hurmaları çevresindekilere dağıtıyor... Hiç yemiyordu. Selman bu bir diyordu. Öbür gün yine karanlık basınca Selman yine Efendimiz'e geliyordu. Bir miktar hurma takdimi diyor, hediye olduğunu söylüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarla beraber yiyordu. Selman bu iki diyordu. Ama mübarek sırtındaki mührü nasıl görecekti? Şerefli arkadaşlarından biri vefat ediyordu. Efendimiz ve sahabeleri kerem Cennetül Baki mezarlığındaydı. Selman da oradaydı. Efendimizin mübarek sırtına yakın bir noktada oturuyordu. Bir gözü sürekli oradaydı. Efendimiz ridasını hafif aşağıya çekiyordu ve mühür gözüküyordu. Artık kendine hakim olamıyordu. Resulullah'a sarlıyor, sevinç gözyaşları yağmur misali dökülüyordu. Selmanlı farisi tam bir ömür Varoluş sırrını aramıştı ve aradığına kavuşuyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam.